Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, Aklansın ölümün kara düşleri, Korkuları umutlara döndürsün, Rahmetinle her damlası cehennemler söndürsün. Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, Cennetler beratı inci damlalar, Secdelerde seller gibi çağlasın Etrafımda haşre kadar melekler Sevinçlerle ağlasın Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi Eritsin buzlarını gafletin Gönül ufukları nura bürünsün Açılsın da cehlin kara perdesi Gerçek görünsün Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, Müjdeler dökülsün arş aladan, Hidayet selleri sineme dolsun, Her damlası mahşer günü şahidim olsun. Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, Esmandaki doksan dokuz aşkına, Semalardan gufranını indirsin, Hesap günü, Titreşirken mizanda hicabımı dindirsin Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi Sabahı beklerken berzah gecesi Selam sellerine dönsün köpürsün Kabir toprağımdan mahşere kadar Azap kirlerini silsin süpürsün Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, Firdevs göklerinden nur sağanakları, Dehşet günü sırat üzere saçılsın, Sekiz yerden, sekiz cennet kapısı, Bir lahzada açılsın. Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, Arıtsın kör nankör nefsi hevadan, Bütün zerrelerim Kur'an'la dolsun, ve mahşerde şu tövbekar bedenim şehitlerle haşrolsun. Amin.